Hedi i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnar ve ba'du muhterem kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri El Esma-ül Husna dersimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle El gani El Kerim, El Ekrem, El Selam isimlerini şerh etmeye çalışacağız. Birinci ismimiz El gani Allah Azze ve Celle El ganidir Allah azze ve celal'in el-Gani ismi Kur'an-ı Kerim'de 18 yerde zikredilmiştir. Allah azze ve celal En'am suresi 133. ayet-i kerimesinde "Ve rabbukel Ganiyu zul muhakkak ki Rabbin merhamet sahibi ganidir buyurmuştur. Fatır suresi 15. ayet-i kerimesinde "Ya eyyuhen nasu entumul fuqara'u ila Allah" Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah azze ve celle ey insanlar sizler Allah'a karşı fakirsiniz. Allah ise zengin olan ve hamd edilmeye, övülmeye layık olandır buyurmuştur. Ve yine Lokman Suresi 26. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle Lillahi ma fis semawati vel ard innallaha huvel ganiyyul hamid. Gökler ve yer Allah'ındır. Muhakkak ki Allah zengindir. Övülmeye layık olandır. Enam Lokman suresi 26. ayeti kerimesinde buyurmuştur. Allah Azze ve Celle zatı ile zengindir. Yani Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye muhtaç değildir. Bilakis insanlar Allah'a muhtaçtır. Allah Azze ve Celle her bakımdan tam mutlak olarak zengindir. Ve Allah Azze ve Celle'ye hiçbir açıdan noksanlık kendisine hiçbir sıfatında noksanlık ulaşmaz Allah Subhanahu ve Teala'ya. Ve bu ancak ve ancak zenginlik yani hiçbir şeye muhtaç olmama ihtiyaç duymamayla alakalı bir şeydir. Çünkü bu gina dediğimiz zenginlik muhtaç olmama zatının Allah azze ve celle'nin zatının gereklerinden bir tanesidir. Yani halik olan, her şeyi yaratan, razık olan, her şeyin rızkını veren, rahim olan, her şeye merhamet eden, muhsin olan, hep iyilik sahibi olan Allah azze ve celle ancak ve ancak gani dediğimiz bu hiçbir şeye ihtiyaç duymama, hiçbir şeye muhtaç olmamayı hak edendir Allah Azze ve Celle. O yüzden hiçbir şekilde kullarına muhtaç değildir. Bir kulları kendisine muhtaçtır. Allah Azze ve Celle'ye hepimiz bu şekilde muhtaçız ve bu şekilde herkes Allah'a karşı nedir? Fakirdir. Allah'a muhtaçtır. O yüzden kardeşlerim göklerde ve yerde ne varsa hep Allah Azze ve Celle'nin kuludur. Hep Allah Azze ve Celle'ye Muhtaçtır. Eğer ki Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde olan her şeyi helak etse, her şeyi yok etse bu onun ne hükümdarlığından, sultanlığından, ne mülkünden, ne rububiyetinden, ilahlığından, Rab oluşundan ne de ilah oluşundan en ufak bir şey eksitmez Subhanahu ve Teala. Ve yine... Allah Azze ve Celle'nin bu zenginliğinin hiçbir şeye muhtaç olmamasının kemalinden bir tanesi de ona itaat edenlerin faydası dokunmadığı gibi Allah'a karşı isyan edenlerin de zararı hiçbir şekilde dokunmaz. Eğer bütün iman ehli, yeryüzü ehli hepsi iman etseler Allah Azze ve Celle'nin mülkünde hiçbir şey Değişmez. Ve yine bütün mahlukat Allah'ı inkar etse, kafir olsa ve yine Allah Azze ve Celle'nin mülkünden hiçbir şey eksiltmez. Diyor ki Allah Azze ve Celle e, Nemin Suresi 40. 40. 40. ayeti kerimesinde. وَمَنْ شَكَرَا اِنَّمْ فَا yeşkuru يَشْكُرُوا nefsi. Her kim şükrederse Allah'a karşı nimetlerine karşı ve inmaya yeşkurulü nefsi. O ancak ve ancak kendi nefsi için şükreder. Waman kefara. Her kim de Allah'a ve vecelle'yi inkar eder ise Fein Rabbi ganiyon Kerim, Muhakkak benim Rabbi ganidir. Zengindir, mutlak zengindir, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve kerim sahibidir. Ve yine Allah Azze ve Celle Ankebut Suresi 6. Ayet-i Kerimesinde وَمَنْ يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Her kim Allah yolunda cihad ederse, muhakkak ki kendi nefsi için cihad eder. اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Allah alemlere muhtaç değildir buyurur Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine diyor ki Tehâb'ın suresi 6. ayet-i kerimesinde فَكَفَرُوا وَتَوَلًّا İnkar ettiler ve yüz çevirdiler. وَاَسْتَغْنَ اللّٰهُ Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını onlara gösterdi. Vallahu غَن۪يُّنْ hamid. Allah mutlak zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değil ve hamd edilmeye, övülmeye layık olandır. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle... وَاِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Şayet sizler ve yeryüzünde olanlar inkar etseniz, cemiyen hep birlikte inkar etseniz, فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ hamid. <حَميد> Allah'ın hiç kimseye muhtaç değildir. Allah mutlak zengindir ve övülmeye layık olandır. İbrahim Suresi 8. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor. Gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahih-i Müslim'de gelen rivayette diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey kullarım eğer ki en önceniz ve en sonunuz yani ilk insandan son Adem'e kadar insiniz cinniniz, insanınız cinniniz bir araya gelse <gülüyor> ala kal, ala minkum, sizden en böyle takvalı bir insanın kalbi gibi bir araya gelse mâ zâde zâlike mulki şey'e bu diyor benim mülkümden hiçbir şey artırmaz. Ve yine evveliniz, ahiriniz, insiniz, cinliniz insanınız, cinniniz, en kötü kalpli bir insanın kalbinde bir araya geçse, bu diyor yine benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki ya ibadi ey kullarım, siz bana diyor hiçbir şekilde fayda veremezsiniz ki bana bir faydanız dokunsun ve yine bana hiçbir şekilde zarar veremezsiniz buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala Sahih-i Müslim'de gelen rivayette 2577 numaralı rivayet. Velev ki infak edenler hep Allah yolunda, Allah rızası için infak etseler ona hiçbir şekilde faydası dokunmaz. Ve yine cimrilik yapanlar bu yolda <gülüyor> mallarını saklasalar, cimrilik etsenler yine bu Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şekilde... Zarar vermez. Diyor ki Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 38. ayeti kerimesinde وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُوا عَنْ نَفْسِ Her kim cimrilik yapar ise yani infak emrinden sonra her kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapar. Bunun zararı kendisine dokunur. وَاللّٰهُ الْغَن۪ي وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى Allah zengindir. Allah'ın hiçbir şeye muhta Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, sizler fakirsiniz. Ve in eğer yüz çevirirseniz yestebdil kavmen gairakum. Allah Azze ve Celle sizi başkalarıyla değiştirir tüm melayakona amtarakum. Sonra da sizler onlar gibi olamazsınız buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin zenginliği ile alakalı Allah subhanahu ve teala her türlü noksanlıktan ve her türlü ayıptan beridir Allah subhanahu ve teala her türlü kusurdan beridir subhanahu ve teala. Demek ki kardeşlerim her kim Allah Azze ve Celle'ye bir noksanlık e, nispet ederse bu nedir e, onun zenginliğinden hiçbir şey Eksitmez. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Yunus suresi 68. ayet-i kerimesinde <gülüyor> Onlar ne dediler? Allah bir çocuk edindi dediler. Sübhaneh. Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir. <gülüyor> o zengindir. Onun hiçbir şeye, o, hiçbir şeye muhtaç değildir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı göklerde ve yerde olanın hepsi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin zenginliği ile alakalı, Allah Azze ve Celle her türlü şirkten ve her türlü ortaklıktan beridir Sübhanahu ve Teala. Nasıl olur ki kardeşlerim, fakir olan bir şey zenginle kıyaslanabilir veya zayıf olan, Güçlüyle kıyaslanabilir ki veya aciz olan hiçbir şeye muhtaç olmayanla veya muhtaç olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayanla kıyaslanabilir ki Allah subhanahu ve Taala ganidir hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve yine kardeşlerim Allah azze ve celle'nin kudreti mülkü ve ihsanı ilmi rahmeti nedir? Hep Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı şeylerdir. Allah Azze ve Celle mutlak kudret sahibidir. Mülk O'nundur. Allah Azze ve Celle kullarına karşı cömerttir. Allah Azze ve Celle kullarına karşı iyilik sahibidir, ihsan edendir. Ki bu Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı olan şeylerdir kardeşler. Allah Azze ve Celle Maide suresi 17. ayeti kelimesinde buyuruyor ki لقد Allah e, muhakkak ki Allah o Meryem oğlu Mesih'tir, İsa'dır diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Kul famen yemliku min Allahi şey'en in arada en yuhlikal mesih ibn Meryem ve Eğer şayet Allah azze ve celle İsa'yı aleyhisselam'ı ve annesini helak etmek istese bunu kim Allah'tan kim savabilir ki veya bunu kim savmaya gücü yetebilir ki ve onunla birlikte herkesi yeryüzünde bulunan herkese helak etmek istese ve mulkus semavati vel ardi ve ma gökler yer ve ikisinde arasındaki olanların mülkü Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir yahlo yaşa. Allah dilediği gibi yaratandır. vallahu ala kulli şeyin kadir ve Allah Azze ve Celle her şeye gücü yeterdir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin zenginliği ile alakalı, hiçbir şeye muhtaç olmamasıyla alakalı, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hazineleri Allah Azze ve Celle'ye aittir Ve Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan cömertliği gece ve gündü sürekli devam etmektedir. Der ki Allah Azze ve Celle Lokman suresi 26. ayet-i kerimesinde Lillahi ma fissana Göklerde ve yerde olan her şey ancak Allah'ındır. İnne <gülüyor> Allah'a huval hamid Zengin olan ...hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hamd edilmeye, övülmeye layık olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin zenginliğiyle alakalı, hiçbir şeye muhtaç olmamasıyla alakalı... ...Allah Azze ve Celle her vakitte kullarını kendisinden istemeye davet eder. Ve ondan sonra da Allah Azze ve Celle onlara... ...icabet edeceğini vaat eder ve onlara Allah, Allah Azze ve Celle muhakkak ki kullarına karşı geniş lütuf sahibidir. Ve onlara her zaman için istediklerini vermiş, ne istemişlerse, ne temenni etmişse etmişler ise Allah Azze ve Celle hep onlara istediğini vermiştir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin elgani yani zengin olmasının geneklerinden bir tanesidir kardeşlerim. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin zenginliği ile alakalı şayet göklerdekiler, göklerde olanlar, yerde olanlar, ilk insandan son insana kadar hepsi bir araya gelseler düz bir alanda sonra Allah Azze ve Celle'den isteseler, Allah Azze ve Celle de hepsini verse Allah Azze ve Celle'nin mülkünden hiçbir şey eksilmez. Bir rivayette geldiği gibi Allah Resulü Sellem diyor ki Allah buyurdu ki Ey kullarım şayet ilk önceniz ve sonranız en sonuncunuz insanınız cinniniz bir düz bir alanda bir araya gelseniz birleşseniz ve benden isteseniz ve ben de herkesin istediğini versem Muhakkak ki benim yanımda olan mülkümden hiçbir şey eksilmez. Ancak diyor bir iğneyi denize batırıp çıkarttığında ne kadar eksiltiyorsa ancak o kadar. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde ganidir, zengindir subhanahu ve teala. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin e, zenginliğiyle e, alakalı Allah Subhanahu ve teala kullarını, iman ehlini naim cennetlerine koyacağını ve en güzel şekilde onları orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin geçirmediği nimetlerle onları cennetlere koyacağını vaat ediyor subhanehu ve teala. Diyor ki Allah azze ve celle secde suresi, 17. ayet kelimesinde fele ta'lemu'n nefsun ma Onların yaptıklarından dolayı onlara göz aydınlığı olarak verilecek cennetlerdeki onlara ne gizli olduğunu hiç kimse bilemez. İşte Allah azze ve celle bu şekilde ganidir, zengindir. Kardeşlerim, Allah azze ve celle'yi subhanahu taala'yı bu vasıflarla tanıyan bir kimse ne yapar? Ee, Allah Azze ve Celle'nin mutlak zengin olduğunu bilir ve kendisinin de mutlak fakir olduğunu bilir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin tam bir kudrete, tam bir güce sahip olduğunu bilir, kendisinin ise o derece aciz olduğunu bilir. Ve yine. Allah Azze ve Celle'in izzet sahibi olduğunu bilir ve kendisinin ne kadar miskin, zavallı olduğunu bilir. Ve yine tam bir Allah Azze ve Celle'in tam bir ilme sahip olduğunu bilir ve kendisinin de o derece cahil olduğunu bilen bir insan ne yapar? Her zaman Allah'a yallar. O yüzden işte bu da dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır kardeşlerim. Düşünün ne kadar zengin olursanız olun Allah'a karşı fakirsiniz. Ne kadar izzet sahibi olursanız olun Allah'a karşı miskinsiniz. Ne kadar kudretiniz gücünüz olursa olsun Allah'a karşı zayıfsınız, zelilsiniz kardeşlerim. Kudret sahibi Allah, izzet sahibi Allah, mal mülk sahibi Allah, ilim sahibi kudret sahibi Allah. Bizler ise aciz, miskin... Zelil, cahil, miskin kullarız. Bunu bilen insan ne yapar? Her zaman Allah Azze ve Celle'ye yönelir ve her zaman ondan talep eder ve her zaman ondan ister. Allah da fazlından verdikçe verir inşallah. Allah hepimize hayır versin inşallah. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de Allah el-Kerim'dir, Allah el-Ekram'dir. Kerim ismi kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an'da üç yerde bu ismi zikreder. E, Nemin Suresi 40. Ayet-i Kerimesinde وَمَنْ شَكَرَا فَا اِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَا اِنَّ رَبِّي غَنِيٌ kerim her kim şükreder ise ancak kendisi için şükretmiştir. Her kim de Allah'a karşı inkar ederse, Allah'ı inkar ederse o da nedir inna rabbi ganiyun kerim muhakkak ki rabbim zengindir, kerim sahibidir. Ve ne diyor ki Allah azze ve celle İnfitar suresi 6. ayet kerimesinde ya ma bi kerim ey insan seni kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı diyor. Ve yine Allah Azze ve Celle Müminun Suresi 116. ayet-i kerimesinde Fe ta'alallahu'l melikul hak la ilaha illa huve rabbul arşil kerim Hak mülkün sahibi Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O kerim olan arşın sahibidir. Ekram kelimesi kardeşlerim Allah Ekram'dır. Bu da bir yerde geçiyor. Iqra Rabbukel Ekrem. Kerim olan Rabbinin adıyla oku Alak suresi 3. ayet kelimesinde Allah azze ve celle bu ismi zikrediyor. El Kerim ismi kardeşlerim manasına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle çokça hayır yapan ve menfaati çok yüce olan herkese faydası dokunan manasında Allah Azze ve Celle her şeyin en iyisini ve en üstünü verendir Allah Subhanahu wa Taala kendin nefsini kerem yani ikram sahibi olarak vasvetsmiştir ve birçok ayette de bunu söylemiştir bize Allah Subhanahu. Ve Allah Azze ve Celle kendi sözünün kelamının keram olduğunu yani ikram edilen olduğunu söylüyor ve diyor ki innahu la Quranun kerim muhakkak ki o kerim bir Kurandır yani e, hayrı çok alan ve içinde birçok ilmi olan buyurmuştur Allah Subhanahu ve teala. Evet yine Allah azze ve celle arşını da kerim olarak vasfetmiştir. Diyor ki teâlallahul hak la ilaha illa huve rabbul arşil kerim. O yüce arşın, kerim arşın rabbidir buyurmuştur Müminun suresi 116'da. Ve yine Allah azze ve celle arşını da bu şekilde zikretmiş. Yani güzel manzarı, güzel şekli olan manasında kullanmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine kardeşlerim bunu yüce bir sevap ve kalıcı bir nimet olarak zikrediyor Allah Subhanahu ve Teala ve kulları için, mümin kulları için saydığı yüce sevap ve kalıcı nimet olarak zikrediyor. Lahum derecatun inde Onların diyor Rableri katında dereceleri vardır. Ve mağfiretun وَرِزْقٌ kerim. Onlar için bağışlanma ve yüce bir, değerli bir rızık vardır diyor Allah subhanahu wa Beni diyor ki Nisa suresinde 31. ayeti kerimesinde اِنْ bu kebaira مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Eğer diyor şayet nehyedildiğiniz, yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınır iseniz مُكَفِّرْ ankom سَيِّعَادِكُمْ Sizlerin günahlarınızı ne yaparız? Bağışlarız diyor Allah azze ve celle. Ve nudkhilhum mudkalan Ve sizi diyor çok değerli bir yere girdiririz. Yani nedir? Güzel olan, hasen olan cennete girdiririz diyor Allah subhanahu ve taala. Eğer büyük günahlardan kaçınırsanız biz de sizin ne yaparız? Günahlarınızı örteriz diyor Allah azze ve celle. Ve yine Allah subhanahu ve taala güzel nebatı bitkileri de bu şekilde zikrediyor ve diyor ki elam yaro, evvelam yaro, ila al kem fiha min kulli kerim. Böyle onlar diyor yeryüzüne bakmadılar mı ki biz her türden güzel bitkiler yetiştiriyoruz. Bunu da ne yapmıştır Allah Azze ve Celle kerim ismiyle vasıf etmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim kerem dediğimiz zaman birçok manaya geliyor. Sadece bir tane manası değildir. O yüzden alemlerimiz bununla alakalı birçok e, mana zikretmiştir. Bunlardan birincisi Kethirul vel Allah Azze ve Celle'nin hayrı çok olan ve vermesi çok olandır Subhanahu ve Teala. Peki Allah'tan daha fazla hayır sahibi olan var mıdır kardeşlerim? Ve kudretinin vermesinin genişliğiyle alakalı bilakis hayrın bütünü Allah Azze ve Celle. O keramdır. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin hayrı sürekli olandır. O yüzden bu sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ait bir özelliktir. Çünkü her hayır ne yapabilir? Bir ihsan kesilebilir ama Allah Azze ve Celle'nin ne dünyada ne de ahirette vereceği hayrı asla ve asla kesilmez kardeşler. Ve yine Allah Azze ve Celle her türlü noksanlıktan münezzehtir çünkü o kerimdir. Ve Allah Azze ve Celle kuddustur selamdır ona hiçbir şekilde bir noksanlık bir kusur asla ve asla ondan mevcut değildir. Çünkü Allah Hazze ve Celle her türlü kusurdan, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Sübhanehu ve Teala. Allah kerimdir. Allah ihsan sahibidir. ihsan edendir. Allah nimet verendir. Allah kuluna lütufta bulunandır. Peki Allah'tan başka bu şekilde vasıflara sahip olan başka bir kimse var mıdır kardeşler? Göklerin ve yerin Anahtarı ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Her şeyin hazinesi O'nundur. Lütuf onun elindedir. Allah dilediğine verir. Allah yüce lütuf sahibidir ve Allah'tan başka ikram eden nedir? Yoktur. İkram edici yoktur. Umen yehinillah fe ma lahu min mukrim. İnallah yef'alu ma Allah Kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Allah Azze ve Celle'nin aziz kıldığını zelil kılacak, zelil kıldığını da aziz kılacak yoktur. Ve yine Allah Azze ve Celle kerimdir, lütuf sahibidir, cömerttir ve Allah Azze ve Celle karşılıksız verendir. Ve bu özellikle sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfattır. Ve kardeşlerim yaratması onun yarattığıdır. Mülk onun mülküdür. Verme onun vermesidir. Ve Allah Azze ve Celle ganidir, zengindir, övgüye layık olandır. Ve yine Kerim el-Kerem sahibi manalarından bir tanesi de Allah Azze ve Celle sebepsiz olarak verendir. Allah Hazze ve Celle kullarına e, hediye eden, bahşedendir. O Allah Azze ve Celle kuluna nimetle başlamış ve ondan sonra da verdikçe kuluna vermiştir subhanahu ve teala. Ve yine Allah Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Allah Hazze ve Celle kulunu nimetlendiren ve lütufta bulunandır. Allah Azze ve Celle kerim sahibidir, kerimdir. Eğer bir şeyi vaat etmişse muhakkak onu yerine getirir. Kullar bazen ne yapabilir? Gücü yetmeyebilir veya unutabilir verdikleri sözleri yerine getirmeyebilirler. Ama Allah Azze ve Celle asla ve asla sözünden dönmeyen, vaadinden caymayandır Subhanahu ve Teala. Verdiğini engelleyecek, engellediğini de engellediğini de verecek. Yoktur. Ve yine bütün her şey küçüğüyle büyüğüyle, her şey bütün hacetler Allah Azze ve Celle'ye arz edilir. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّنَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kimden ister? Yalnız ve yalnız Allah'tan ister. kulle يَوْمٍ huwa فِي الشَّئًا Allah Azze ve Celle'nin her gün bir, İşi vardır diyor. Her gün bir takdiri vardır. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kerim'dir. Allah Azze ve Celle kendisine yöneleni, kendisine sığınanı, sığınanı asla ve asla geri çevirmez. Onu zayi etmez. Diyor ki Allah Azze ve Celle kendi nefsi için inna la نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا Güzel amel işleyenlerin biz ecrini, sevabını asla zayi etmeyiz diyor Allah subhanahu ve teala. Ve yine diyor ki, Ve kâla rabbukum udu'uni estecib Rabbiniz dedi ki, bana dua edin ki size icabet edeyim buyurdu Allah Gafir Suresi 60. 60. ayet-i kerimesinde. Ve yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kerimdir, keramdır. İkram sahibidir. Allah Azze ve Celle günahları bağışlayandır. Allah Subhanahu ve Teala hiçbir kulunun günahını bırakmayan, onları es geçmeyendir. Ve yine Allah Azze ve Celle tövbe edenlerin tövbesini de kabul edendir Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine tövbe edenlerin tövbesini kabul edip onların günahlarını silendir. Allah subhanahu ve teala. Yine bir rivayette geldiği gibi... ...her kimdir Allah Azze ve Celle'ye ellerini açar... ...ya Rab ya Rab diye dua ederse... ...Allah Azze ve Celle o eli boş çevirmekten haya eder diyor... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine... ...inne akramakum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz... En şerefliniz kimdir? Allah'tan en çok korkanınızdır buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizleri muttaki kullarından eylesin, ikram ettiği dostlarından eylesin Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de selamdır Allah selamdır Kur'an-ı Kerim'de bir yerde zikrediyor Allah Subhanehu ve Teala Esselam ismini Haşr Suresi 23. Ayet-i Kerimesinde Huallahu lezi la ilahe illa huvel melikul kuddusus selamul mu'minul muheymin diye devam eden ayette Allah Azze ve Celle Esselam ismini orada zikrediyor. Allah Esselam'dır. Ve bu yüce isme baktığımız zaman Allah Azze ve Celle selamdır yani selamette olandır. Allah Azze ve Celle her türlü kusurdan her türlü noksanlıktan selamette olandır. Ve Allah Azze ve Celle zatı sıfatı ve efaliyle kemalliğinden dolayı her türlü kusurdan ve ayıptan nedir noksanlıktan selamette olandır Allah Azze ve Celle her itibariyle, zatıyla ve sıfatlarıyla, efaliyle, fiilleriyle selamettedir. Yani her türlü noksanlıktan ve e, kusurdan Allah Azze ve Celle nedir? selamette olandır ve yine Allah azze ve celle bir eş ve çocuk edinmekten yana selamette olandır ve yine Allah azze ve celle'nin bir ortağı olmasına da karşı veya bir ortağının bir benzerinin olmasına karşı es-selamdır yani es-selamette olandır Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim bu isim yani Allah Azze ve Celle'nin Esselam ismi Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarını içine alan bir isimdir. Her, yani sıfatlarından her bir sıfat nedir? Selametliktir. Yani her türlü kusurdan her türlü ayıptan noksanlıktan beridir. Selamettedir Allah Azze ve Celle. İbnül Kayyim Rahimullah kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin selam ismiyle alakalı, bakınız şöyle diyor. O yüzden diyor, Allah Azze ve Celle'nin isimlerine baktığımız zaman hepsinde bu Selam ismini ne yaparız buluruz. Çünkü her şey nedir? Zıttıyla kaimdir. Allah Azze ve Celle ölümden nedir? Selamdır, selamettedir. Yani onu ne Ölüm tutacaktır. Ne bir uyku ne de bir uyuklama asla ve asla tutmayacaktır. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin kudreti vardır ve güçlüdür. Nedir? Allah Azze ve Celle'yi bir yorgunluk ve bitkinlik ne yapmaz? Asla ve asla tutmaz. Bundan yana selamdır, selametliktir. Ve yine Allah Azze ve Celle onu hiçbir şekilde unutma tutmaz. Onu ne hatırlatmaya ne de düşünmeye Allah Subhanahu ve Taala'nın İhtiyacı yoktur, selametliktir. Ve yine Allah Azze ve Celle asla ve asla nedir? İradesi gereği hikmetinden ve mahsaatından dışarı çıkmaz. Allah Azze ve Celle asla ve asla kelimeleri selamettir. Ondan yalan ve zulüm asla ve asla sudur etmez. Ve çünkü onların Allah Azze ve Celle'nin kelimeleri doğru ve Adaletlidir. Sübhanuhu ve Teala. Ve yine Allah Azze ve Celle hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. İhtiyaçtan yana selamettir. Ondan başka her şey ona muhtaçtır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve yine Allah Azze ve Celle nedir? Eş inçesinde, eş koşmada, eş tutmada ortağı yoktur. Selametliktir. Onun izni olmadan, hiç kimse ne yardım edebilir ne de şefaat edebilir. Bunlar hep nedir? Allah Azze ve Celle'nin selam ismiyle alakalı e, şeylerdir. Evet Allah Azze ve Celle kitabında birçok e, peygamberine selam etmiştir. Onlara selam vermiştir Allah Subhanahu ve Teala. Neml suresi 59'da diyor ki kul elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi lzîllezîne istefa. Teki hamd Allah'ındır ve selam da Allah'ın seçkin kullarının üzerine olsun. Ve yine Allah azze ve celle Safat suresi 79'da selamun ala nuhin fil âlemin. Alemlerde Nuh'a Selam olsun diyerek Allah Azze ve Nuh'a selam etmiştir ve yine selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun, selamun ala Musa ve Harun, Musa ve Harun'a selam olsun, selamun ala İlyas'in, İlyas'ine selam olsun bu şekilde ne yapmıştır? peygamberlere nebiyle selam etmiştir. Ve yine Allah azze ve celle mümin kullarına ve dostlarına selam etmiştir. Naim cennetlerinde tahiyyetuhum yawma yalqawnahu selam onların karşılaştıkları gün Merhabalaşmaları nedir? selamlaşmaları selam şeklindedir. ve addalehum ecran kerimen. Allah azze ve celle onlara yüce bir sevap hazırlamıştır diyor Allah azze ve celle. Halidin fiha bi izni Rablerinin izniyle onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Tahiyyetuhum fiha selam. Onlar ne de selam diyerek birbirleriyle selamlaşırlar. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Çok merhametli Rablerinden onlara sevgili bir selam vardır. Bu da Allah azze ve celle'nin onlara birer ikramıdır. Yine Allah azze ve celle cenneti Darus selam olarak vasfetmiştir, açıklamıştır, adını öyle söylemiştir. Lahum Darus Salami 'inde Rabbihim. Onlar için Rableri katında Darus selam vardır. Yani her türlü afattan, her türlü hastalıktan ölümden veya her türlü dertten sıkıntıdan üzüntüden selamette olacakları bir diyar darus selamdır cennet. O yüzden Allah azze ve celle bütün bu noksanlıklardan selamette olduğu için beri olduğu için cennete ne demiştir? Darus selam. Selametlik diyarı demiştir. Allah hepimizi rahmetiyle oraya giren kullarından eylesin. Vallahu yed'u ila daris Allah diyor onları ne yapar? Darus selama davet eder. Ve yine kardeşlerim Allah azze ve celle bu isminin, Esselam isminin yayılmasını dünyadayken cennete girme, yani darus selama girme sebebi olarak açıklıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki: "La tedkulul cennete hatta tu'minu." İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. E ve la ala şey'in iza fa'altumuhu Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şeyi göstereyim mi? efşus selamı beynekum. Aranızda selamı yayın buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bu Allah Azze ve Celle'nin bir ismi olan Esselam isminin yayılması da nedir? Dünyada iken selam'a yani cennete girme sebeplerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle hepimize merhamet etsin. O selam'a merhametiyle giren kullarından eylesin. Bu isimleri bilen gereği gibi amel eden, hayatlarında yaşayan kollarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle, merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kollarından eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve cek, e, zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin, subhaneke, Allahumma, ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk ve ahiru da'vana en elhamdü lillahi rabbil alemin.